Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamuna Resulillah. Namaz sırasında gülünce hem namaz hem de abdest mi bozulur? Bu hususta iki görüş vardır. Hanefi ulemasına göre hem namazı bozulur hem de abdesti bozulur. Onların delili şudur. Yani Hanefi ulemasının delili. Hadiste... Sizden her kim ile sesli olarak gülerse hem namazı hem de abdesti birlikte iade etsin. Rivayeti vardır. Buna benzer başka bir rivayet daha var. Ebu Musa hadisini taberani rivayet etmiştir. Bir ara Resulullah insanlara namaz kıldırırken bir adam mescide girerek mescid içindeki bir çukura düşmüştü. Bu adamın gözleri kör idi. Namazdaki Cemaatin çoğu buna güldüler. Bunun üzerinde peygamber aleyhissalatü vesselam gülen cemaatin namazları ile birlikte abdestlerini yenilemelerini emretmiştir. İşte bu hadise dayanaraktan Hanefi uleması hem namazın hem abdestin bozulacağına hükmetmişlerdir. Ancak Hanefi mezhebin dışında kalan cumhura göre ise bu e, hadisler rivayet edilen rivayet, bu hadisler zayıf kabul edilmiş. E, sadece namazın bozulacağı abdestin ise bozulmayacağı hükmünü vermişlerdir. Elhamdülillahi rabbil alemin.